Bu ara çok huzursuzum Nezaketen insanların üstüne kusmak istiyorum Neyin var deme Sadece yüzüne susmak istiyorum Gözüme bak saçlarıma Peşin sıra otur urgalarıma Yen yeşil bahçende yangınlar gördüm Gözlerle konuşup da dokun damarıma Uzaklaşmak için içmek Bakarken göz çukurlarına düşmek Kıskanılacak bir pahada gülüşmek Uzaktan uzağa sevişmek bir masal kahramanı olduğunu tahmin etmeliydim Ya da kalbinin üzerinde kırılabilir levhası taşımalıydın Gözümün <gülüyor> kapılarını açık bıraktım Yanık kokusu düştü burnuma Bir ihtiyaçtan öteydi sanki giderken Sıkıca sarılmak boynuna Sen varken boğazımdan geçmiyordu Başka kadınlara ait duygular Seni hatırlamak istemezken kendim Dünyanın Bilim kolum bağlı kafamda alır Zaman alevi nefretim ama zaman alır Benim saçım başım ağrır İçine ederim ben bu koca boş dünyanın Hiçbir şeyin olur bana göre değil Aşk ve savaşın devrim dönemi Gerekirse güzel gün göremeyeyim Ama kendi dünyamı kendim yöneteyim Her şeyi unutup bir sana yöneleyim. Kafamda sorular ben köle miyim derken büyüdüm saçım döküldü zaman oldu bir tek bedel ödedim yine kimi güveneyim yere çömeliyim ama yoruldum kaç kere gene denediğim için işimde saklı bir dünya var artık konuşarak onlarca seni demedim ruhumda yağmurun sele gebeliği bu bana hayatın bir hergeleli gel gelelim işte dengede değilim sen de bu kaçinci sendeledi.